Açık Radyo Evet maalesef yayını ara vermek zorundayız Charlie Hayden'ı dinliyorduk ama şu an itibariyle yayına bıraktığımız yerden devam etmek zorundayız Zira polis müdahalesi tekrar başladı evet. Taksim Gezi Parkı'nın içerisine müdahale edildiği bilgileri var İstiklal'e saldırıldığı bilgisi var Bunları öğrenmeye çalışacağız O yüzden Açık Şemsiye programının ortasında şu anda meydanda olan Ömer Madre telefon attığımızda Ömer Bey merhaba Merhabalar. Merhaba. Burası tam bir e, savaş manzarası arz ediyor. Evet. Yani ba baretli, maskeli e, ve gözlüklü insanlar var. Gezi Parkı'nın ortasında bir yerdeyiz. E, ve akılamayacak bir şey oldu. Yani binlerce kişinin olduğu çok kalabalık bir şeye. Gene de kararlı bir şekilde e, saldırdı polis. Gezi Parkı'na sal saldırılamakta kararlı görünüyorlar. Ama sokakta, caddede kesin olarak e, ciddi bir e, savaş var gibi böyle evet, hem o... gaz bombaları atılıyor hem ses bombaları atılıyor. Hı -hı. Evet evet. Ama e, buradaki gezi parkındaki insanların e, fazla korktuklarını da söylemek mümkün değil şu anda bilmiyorum geliyor mu evet, geliyor ama alkolliyorlar. Evet ben bayağı ciddi birazdan yayınıza kesip herhalde maske takmaz zorunda kalabilirim <gülüyor> Ben bu kadarını tahmin etmiyordum. yani akıl akıllarına zatenten güzel getirme durumunda kalmış bir yönetim var Evet yani bu kadar büyük bir kalabalığa, tamamen barışçı bir kalabalığa bu şekilde saldırıyor olmaları yani öndemle birkaç ön kesimlerde birkaç kişi Taş olabilir ama bu aslında alabileceği bir iş değil. Evet yani içerisi, içerisi gaza olmuş deniyor. Şu anda siz konuşabilecek durumdasınız ama anladığınız e, kadarıyla. Evet çünkü benim bulunduğum e, kesimde bir hava akımı var ama baktığım caddede baya bir e, beyaz bulutun e, ana, Cumhuriyet Caddesi'ne bakan bir tarafındayım hı hı. değil. evet. Evet. Elma tarafına doğru. Yani son derece şaşırtıcı bence bu kadar kontrolünü kaybetmiş olmaları. kaldırmak evet. için bir sebep olmadığı gibi bu kadar büyük bir kalabalığa saldırmak. Öpücük takıyorum. Peki <gülüyor> tamam. tamam. Teşekkür ederiz. birazdan sizi bağlanacağız Dikkat edin. Görüşmek üzere. Evet bilgiler geliyordu zaten AKM ve Gümüş Suyu'nun tamamen polis tarafından tutulduğu bilgisi e, zaten sabah e, gündüzden bu yana tekrarladığımız bilgiydi sizlere sürekli e, Gezi Parkı'nın etrafında polis saldırısının sürdüğünü Can Atalay zaten söylemişti. Gezi Parkı'nın doğrudan etkilendiğini yani burada mesele zaten Gezi Parkı'nın içerisinde doğrudan mı atılmıyor mu bu bilgide zaten birazdan alırız ama Gezi Parkı çok da büyük bir alan değil binler şu anda oraya gidiyor. Yollar açıktı, insanlar evet. o taraftaydı. Hı -hı. Bu kadar büyük bir kalabalık üstüne üstlük valinin teminatına rağmen kesinlikle. öyle olması korkunç. Yani ben de şimdi ona bakıyorum sendik korku son olarak biraz önce girmiş. Yani aslında valinin üç gün boyunca söylediği şeyleri tekrar ediyor. Bir kere daha bu çalışmanın Gezi Parkı'na ve Taksim'e yönelik müdahale boyutu kesinlikle yoktur. Gezi Parkı ve Taksim'de bulunan hiçbir kişi veya gruba yönelik bir faaliyet söz konusu olmayacaktır dedikten birkaç saat sonra orada binlerce kişi... Gerçekten bulunmuş, buluşmuşken bir şekilde biz de hem e, tanıklarımız vasıtasıyla... ...çünkü haberleşiyorduk bu süreç içinde... ...hem de canlı yayın e, araçlarından bir şekilde görüyorduk. İnanılmaz bir müdahale gerçekten. E, şu anda birkaç tane bu arada yayın yapan... E, Linkin olduğunu da söylerim. Reuters sanırım kısa bir süre için ara verdi ama Doğan Haber Ajansı'nın e, alanda bir şey bulunmakta. Onun için Çapul TV e, ekibi de gaz maskeleriyle yayına devam etmeye çalışıyor parkın içinden. Evet. Bu arada sürekli bilgi geliyor. Ömer Şahin şu anda telefon attığımızda. E, alo Ömer duyuyor musun? Ah, duyuyorum ilk sen merhaba. Merhaba, merhaba nasılsın öncelikle? İyiyim sağ ol. Şimdi ben radyodan çıktım. Hı -hı. Düner'den e, kumbarı yokuşundan yukarı çıkarken bir... ...Duman'la karşılaştık. Evet. Şu anda da çok, çok fena geliyor. Evet. Polis <gülüyor> İstiklal hı hı. Caddesi'ne saldırdı. Redman saldırıya geçti ve ara tokağa kaçan insanların... Evet. ...o böyle çıkmaz ara tokağa kaçan insanların... ...üstlerine gaz bombası attılar. Evet. Taksim Meydanı da şu anda inanılmaz bir saldırı altında. İstiklal'e kadar geldi. Evet. Tünel'e kadar geldiler ben inanamıyorum yani. Buraya kadar geldiler çok fena durumdur Evet aslında. hatta sen radyodan çıkarken eline bir gaz maskesi aldığını verdiğimizde bir şey de olmayacak ya gibi bir güvenle evet. çıkmıştın. Ben çıkmıştım gece, gece herhalde bir baskın olacak diye tahmin ediyorum ama kalabalığı dağıtmak için göz Evet doğrusu göz vermek için biliyorsun bu tarz şeyler yapılıyor. Evet hı hı. Sen şu anda kumracı yokuşu üzerinde misin hala? Şu anda tam tünelli karaköy inme yolundayım. Yani kumbaracıya kumbaracıdan da, da püskürttüler bizi geri. Hı hı. Şu an o yolun başındayız. Orada Tomay'la birlikte üstümüze saldırdılar ve duruyorlar şu an orada. İstiklal Caddesi'nin üzerinde mi duruyor polis? Evet İstiklal Caddesi'nin üzerinde. Evet. Hı hı. Peki tamam sen o zaman istersen yoluna devam et. Kendin ee, dikkat et lütfen. Temkinli ol ve sağlıklı tamam. bir yere geç. Görüşürüz. Hı hı. görüşürüz. Sonra bağlanırız tamam, belki de tekrar. Hoşçakalın. Evet. Evet. Biyanetten son olarak 10 dakika önce güncellenmiş bir haber. 20-15 itibariyle polisin saldırıya geçtiği gününde. Ee, bir iddiaya göre polis ise havaya fişek atıldı. İleri sürülmüş ama bu teyit edilmiş bir iddia değil. Radikal Gazetesi muhabiri Serkan Ocak ee, bir Televizyon programına bağlanmış orada biraz anlatıyor. AKM önünde toplanan polislerle bir anda küçük bir arbede yaşandığını ve hemen ardından da polisin gaz bombaları ve tazlikli suyla harekete geçtiğini söylüyor. AKM önündeki bu e, arbedenin ardından 20-25 itibariyle yani yaklaşık 10 dakika önce de e, polis Gezi Parkı'na saldırmadı. Fakat yoğun gaz bombaları nedeniyle Gezi Parkı'nda bulunanlar da bundan etkilendi diyor ki zaten biraz önce Ömer Madre ile konuştuğumuzda da evet. bu etkiyi biz de görmüştük. Evet, gaz ve ses bombası atılıyor. Taksim Meydanı'nda sakin sakin duran kalabalık. Bildiğimiz kadarıyla İstiklal Caddesi polislerle dolu tünel'e kadar e, gaz altında her yer. Beşiktaş'ta o zaten polislerin yığılmış olduğu bilgisi elimizde var. ama biz bu günkü e, yoğun asayiş e, durumundan ötürü oldu. E, fikir fikrin dedik esasında ama takviye kuvvet olarak orada dur durmaları da gayet muhtemel. Şu anda sosyal e, medyadan pek çok bilgi Evet. E, geliyor Taksim dayanışmasının çaresi Taksim civarında oturan herkesi insanlara yardım etmeye çağırıyoruz demişler. Bir görüntüler hemen e, zaten paylaşılıyor sosyal medyada meydanda insanlar... Binler, biz az evvel aslında büyük bir mutlulukla izliyorduk Reuters'ten çok büyük bir kalabalık vardı burada hı hı. olan programcı arkadaşlarımız da esasında Taksim meydanına uğramıştık Peki onları da biraz da endişe ediyoruz esasında hem onlar hem de Taksim'de olan herkes, herkes için. için çünkü tabii. büyük bir yoğun bir gaz saldırısı altında şu anda. Evet yani. <gülüyor> Bir de biraz önce de söyledin tabii çok büyük bir kalabalık var ve Gezi Parkı'nın nüfusu aslında e, belirli. Şu anda tarla başı sıra ve harbiye yönlerine insanların dağıldığına dair bir bilgi var. Tabii pek çok yaralanan olmuş. Bununla ilgili de ayrıntılı bilgiyi almaya çalışacağız. Evet, hatta şu anda revirden evet. bir bağlantımız var. Profesör Doktor Taner Gören, Tabip Odası Başkanı bizlerle beraber. Taner Bey merhaba. Merhaba. Ha, merhaba, sesimi duyuyor musunuz? Evet, duyuyoruz gayet Evet, duyuyoruz. Gayet duyuyoruz. Gezi Parkı'nda mısınız şu anda? Ee, farkında bu açık konuşuyorum. bir şey 19'da bu Taksim dayanışmasının duyurusu ile birlikte insanlar toplandı. Gayet normal bir demokratik hak kullanımı tarzında orada toplanmış durumda Sonra Gezi Parkı'nın içerisine girdik. Gezi Parkı'nın içerisinde e, çok sayıda insan var tabii sabaha göre. Evet. E, herkes gayet sakin, e, normal, demokratik hak kullanımı olarak e, şey yapacağımız bir şekilde insanlar Gezi Parkı'nda dururken birdenbire e, gaz atılmaya başladı Gezi Parkı'nın içine doğru. E, tabii ki e, bir anda panik oldu ve e, dışarıda ne kadar nasıl, nasıl çatışma oldu bilmiyorum ama ben seviyedeyim şu anda Gezi Parkı revirinde. Evet. Nasıl revir e, çok... durum? ...çok sayıda yaralı geliyor... Ee, ...birçoğu da bir gazdan etkilemiş insanlar... Evet. Ee, ...bir panik havası oldu ama... ...şimdi durum nispeten sakinleşmeye başladı... ...yani hakikaten... E, ...söylentiye göre... Işte ...taş atılmış, taş atılmaya karşı... ...böyle bir... E, ...müdahale yapılmış... ...bu taş atılma olayına karşı... ...bu kadar sert müdahale olması... ...gerçekten e, burada çok birçok insan var... Hani evet. halinde insanlar birbirlerini <gülüyor> ezebilir... ...bütün bunlar düşünülmeden... E, olansızlı bir şekilde gaz atılması olayı söz oldu. Evet. Umarım yaralananlar arasında e, yaralananlar arasında ciddi olanlar var mı yoku bilemiyorum ama hı hı. sürekli de insanlar geliyor sanik e, halinde ve yaralı veya hı hı. gazdan etkilenmiş durumda. Peki Taner... Gerçekten e, inanılır gibi değil. E, ama böyle bir durum var şu anda. Taner Bey peki şu anda gerçi çok e, göremiyorum dediniz ama e, doktor lazım olduğuna dair bazı e, haberler anda, var. Doktor, cerrahi doktor var burada Hı -hı. Ee, ama Peki, karşılayabiliyor e, mu şu an? Hastane ve e, insanların e, refakatçiler vesaire falan böyle bir revir ortamı karışık hale geliyor bazen. Hı -hı. Yoksa doktor şey şeyi yok. Evet. E, ihtiyacı açısından fena bir durumda değiliz. Birçok gönüllü doktor buraya e, çalışmaya geliyorlar. Bizden talepte bulunuyorlar. E, iyi durum yani doktor ihtiyaç açısından e, durum çok şey değil Hı -hı. ama müthiş bir şey var tabii. Yani insanlar panik halinde, gaz yemiş vaziyette buraya geliyorlar. Evet. E, durum bu. Peki şimdi son yani olarak de. da kabaca ihtiyaçlar, acil ihtiyaçlar çünkü şu anda epey hızlanmış vaziyette e, olması. Şimdi biz tabii e, acil ihtiyaçlar olduğu zaman bunu sağlayacak mekanizma var burada. E, bu revir e, bir e, bağımsız girişimci tarafından e, oluşturulmuş bir ve evet. e, oldukça iyi organize olmuş durumda. Hakikaten bu gezin farkının bu olayında son derece e, yararlı işler yapılan bir yer burası. Biz de İstanbul Tayyip Adası olarak kendi evimiz var. E, makine mühendisliği odasında orada biz bir, hazır bekliyoruz. Ve buraya da destek veriyoruz. Evet hmm. çok teşekkürler bağlanmış teşekkür olduğunuz ederim. için. Ee, Kolaylıklar biz buradayız. İstediğiniz zaman her türlü duyuru için aklımızda tamam, olsun. Tamam ben bu, bu numaradan ulaşabilir miyim? Evet, evet tabii evet. ki tabii tamam, ki. Tamam peki oldu. Kanala gören çok teşekkürler. İyi size. yayınlar. Sağ olun. Hoşçakalın. Evet İstanbul Tayyip. Odası Başkanı profesör doktor Taner Gören herkes gibi o da bu akşam Gezi Parkı'ndaydı. Can Atalay'la bir iki saat önce konuşmuştuk. Canlı yayında polisin çok fazla biber gazı kullandığı ve bunu sayılamayacak kadar çok büyük bir kısmında zaten gün içerisinde Taksim Gezi Parkı'nın içerisine isabet etmiş olduğu bilgisi zaten vardı. Biz de bizzat oradaydık esasında. Bunlara evet. şahit olduk. Sadece etraftaki çatışmalarda sınırlı kalması mümkün değil. Üstüne üstlük plastik mermi kullanımından da bahsetti Can Atalay plastik mermiyle yaralanmış ciddi yaralardan bahsetti. Şu anda 9 da 9 kişi var plastik mermiyle yaralanmış. Maalesef böyle bilgiler oluyor. geliyor. Elde böyle bir tesisat olduğu sürece kullanıp kullanmayacaklarının garantisi çünkü bir, tam bir insan psikolojisi panik hali e, olduğu da düşünülürse şu anki durum endişe verici ama e, şu anda içerisi sakinleşiyor dendi. En hı hı. azından Gezi Parkı için. Evet meydandasa müdahale bildiğimiz kadarıyla Devam ediyor. Biz şu anda bir takım canlı yayın kanalları üzerinden Gezi Parkı'nın içerisine bakıyoruz. İnsanlar ani olarak organize olmaya çalışıyorlar, koşturma içerisindeler. Yaralıların bir an önce revirde gözetim altına alınması için ama az evvel Açık Radyo programcılarından Ömer Şahin'e bağlandık. O da tünele kadar yoğun bir... ...polis saldırısı olduğunu söyledi. Hatta Tomalar'ın toplumsal olaylara müdahale araçlarının da istiklal caddesi üzerinde olduğunu söylemişti. Evet, Vali Mutlu bu arada tekrar açıklama yapmış. Gruplardan ayrış alarak alanı tamamen terk etmesini özellikle istiyorum göstericilerin diyor. Bu önemli talebin halkımızca herkesin güvenliği nedeniyle gerçekleşeceğini söylemiş. Tabii böyle bir ortamda bunun nasıl sağlanabileceği dair kendisinin bir fikri var mı bilmiyoruz. Evet. Ee, Ömer Madre'ye bağlanacağız tekrar... Biraz daha zamana ihtiyacımız var sanırım bunun için. Evet, oradaki hatlarda da her zaman sorun var yoğunluktan evet. ötürü. Yani açıklamayı gerçekten anlamak mümkün değil. Marjinal grupların Atatürk Kötür Merkezi'nde bekleyen polise yoğun saldırı sonucu yeniden çatışma oluşmuştur diyor. Alandaki sade halkımızın marjinal gruplardan ayrışarak alanı tamamen terk etmesini özellikle rica ediyorum demiş. Sade ayrıştır... halk tanımı nasıl bir anlama geliyor? Evet, dediğim gibi ayrıştırma nasıl oluyor? Hiç de öyle gözetilmediği belli. Evet kesinlikle. Özellikle tüne ne kadar devam eden bir saldırdan bahsediyorsak herkesin güven nedeniyle bu erzem demiş ama bizleri marjinal gruplarla mücadele noktasında bu suretle desteklediğiniz teşekkür ediyorum da diyor. Mali mutlu. Evet. Şimdi belki bir kısa ara verebiliriz. Evet Ömer Madra esasında pek. şu anda tamam. telefon hattındaymış. Tekrar bağlandık. Tekrar merhaba. Merhaba. Alo. Alo. Ömer Bey duyabiliyor musunuz? <gülüyor> Ömer Bey sesiniz bize çok iyi gelmiyor şu an. Bizi duyabiliyor musunuz? <gülüyor> ee, çok iyi duyamıyoruz. Sanırım çekmiyor orada. Kötü, kötü. O zaman bir kez daha bir şey yapalım. Yok, yok, şu, an bir şu anda düzeldi. Hemen Hayır. kullanalım. Evet evet, evet evet evet şimdi e, çekindi nerede yani demin e, nerede kalmıştık diye <gülüyor> ama mesela gece işte birisini ve evet. sonunda da oldu. Evet hat Lazur'un yoğunluğu ötü yoğunlukta ötü galiba. Şu anda tam sağlık, bağlantı sağlayamadık ama evet, çekindi polisler. Edin. Ee, öğrendim, evet. Lafını galiba Ayırt etmiş bulunuyorum En azından e, Gezi Parkı ve civarındaki Sağlığının kesintiye uğramış Olduğu sonucunu e, Çıkarabiliriz Evet canlı yayına devam ediyoruz Açık radyoda Taksim Gezi Parkı'ndaki buluşma Bu akşam saat 7'ye çağrı yapılmıştı Taksim dayanışması tarafından İstanbul'un dört bir yanından da insanların akın akın oraya gittiğini biliyoruz. Polisleri evet. bir mukavemet sonucu tekrar saldırının başladığı yönünde bilgiler var. Halim Mutlu da esasında bunu teyit ediyor. Zaten alanda daha doğrusu hakemenin önünde çok fazla toma, akrep ve yüzlerce polisin yığılmış olduğunu biliyorduk. Sabah kadar orada kalacaklarını da biliyorduk. Bir daha kimse filan asmasın diye. Ee, Paçavra'ya da. AKM'yi ne de gezi yanıltına. Ama orada duran binlerle nasıl sürekli uyum içerisinde olacakları kısmı galiba atlanmış. Evet. Karşılıklı. <gülüyor> böylesi bir gerginlik gergin ortam içerisindeyken. Evet yani aslında burada sanırım sorun toplumsal olaylarda toplumsal muhalefeti sadece polis gibi bir aygıtla yani bir polis ya da emniyet emniyeti bir polisle sağlamaya çalışmak burada sanırım asıl sorun yani bunu sabah yedi buçukta da yaşadık aslında olduğu gibi herhangi bir açıklama yapılmadan ve yine aynı gerekçeyle biraz da provokatif evet. gruplar olduğu gerekçesiyle oraya bir müdahale düzenlenmişti ve gün içinde senin de söylediğin gibi tomalar vesaire hem gümüş suyu istikametinde hem kazancı yokuşunda hem de sıra servilerde duruyordu yolların başında. Bugün tamamen barışçıl bir gösteri, talebi çağrısı gelmişti yine Taksim'de yanışmasından 15 gündür olduğu gibi. Evet. Sonuçta bu açıklamadan yani 7'de toplanmaktan yaklaşık bir buçuk saat sonra ABD gibi bir gerekçeydi ve tam olarak da aslında onunla ilgili de belki bilgi almaya çalışmak faydalı olabilir. Çünkü bir yandan taşıtıldığı söyleniyor, bir yandan bir tartışma çıktığı söyleniyor AKM'nin önünde. Öyle evet. bir gerekçeydi bütün alanı yani İstiklal Caddesi neredeyse tünele kadar diyebileceğimiz bir alandan Gezi Parkı'nda Elmadağ'a kadar olan bir alanı gaz altında bırakmak nasıl açıklanabilir? Şu an çok hep hiçbirimizin sanırım bir cevabı yok bununla ilgili. Evet şu anda Roy Test'ten tekrar bağlantıya ulaştık. Arada link kırıldı ama tekrar geri geldi. İstiklal Caddesi'nin başı tamamen tomalarla dolu ve yoğun gaz altında Evet bir kalabalık var ama kim olduğunu tam da seçemiyorum ee, bir yandan ama çoğunlukla maskeden korunan insanlar. Polisler de şu anda Marmara Oteli'ne doğru bölük bölük ilerliyorlar. Geri çekil mi çekiliyorlar? Az evvel Ömer böyle bir geldi. Evet. Ee, ama yığın halinde orada polis aktivitesinin e, sürdüğünü de e, söyleyebiliriz. Bu tabii ki çatışmaları da aynı e, ...şiddette tetikleyecek... ...orada kolluk kuvvetlerinin bulunuyor olması bile... ...zira... ...bir irade var ki o da Taksim Gezi Parkı'nı... ...terk etmemek... ...orayı bırakmamak... pınar Önç söylemişti... ...artık gerçekten görünür olduğumuza inandığımız zaman da... ...bu sabahki evet. müdahalenin gelmesi... ...Can Atalay'ın ruh halini hatırlatırsak... ...Taksim Danışmanı'nın avukatlarından... ...bir şiddete de dönüştü gerçekten... ...nereye gittiğini bilmeyen bir... E, ...iktidarın yönetimi... Aa, Altındaki bu insanlar birazcık da esasında o iktidarın açtığı şiddet alanı içerisinde e de aktivitelerde bulunuyorlar. Bunun en başta önlenmesi lazım zaten. Evet, evet Ömer Madre'ye tekrar bağlanmışız. Yorumlarımızı yerde <gülüyor> kesebiliriz. Ömer Bey şimdi galiba hat daha sağlam gözüküyor. Duyabiliyor evet, musunuz? Daha sağlam gözüküyor. Şimdi bu yerde dönüşü ve hükümetlerinde çalıştığı da bir Evet. İyi şöyle ee, var nefes alınabiliyor. Önce ağza, ağza dedim ağzım açık olsun ki ağzım dayanıyor. Çok garip bir bu. Evet. Maddi kuruluyorlar. Tam kimyasal. Evet. Bir iyi bir durumdayız. Fakat çok şi var yani. hiç kimsenin burada ağrısından yok yani ilginç olan taraf bu son derece hemen dakika içinde eski havasına dönüyor. polislerimiz de şeye çekilmiş olduğu gibi bir dizelim var. Atatürk Kültür Merkezi'nin önüne doğru çekildikleri ve Gezi Parkı'na da birkaç adet gaz bombası düştü gibi bir rivayet ona, o da konuşuluyordu. Hı hı. Fakat biraz önce yani ilk bundan önceki bağlamlarımızda Bayağı ciddi bir Gaz içinde kalmıştık hı hı. Şimdi durum Gene eskiye dönmüş durumda hı hı. Müthiş bir kalaklık var aslında Öyle mi? Bu, Akşam ne, bilmiyor, dola, ben sonra, ben de, tabii Taksim tarafını, evet, Taksim tarafını evet, biz şu anda kuş bakışı görebiliyoruz. Zoy Terz'in e, yayınıyla e, beraber. Dediğiniz gibi polisler hakemeye çekilmiş vaziyette Marmara'nın önünden doğru oraya gidiyorlardı. Meslekler Caddesi'nin başında e, yoğun gaz var Hı. ve insanlar da aslında o taraftalar polisle yakın temas halinde oldukları söylenebilir. Yani az evvel varlığına çıkılması marjinal gruplar çatıştığı için polisle <gülüyor> böyle bir evet, a, sal evet, saldırı olduğu... E, taş atma vesaire durumları da olmuş galiba. Evet. Yani herkesin elinde telefonlarıyla e, o tanıdıklar e, önemli, önemli bir kaygı durumu yok ama tabii bir bir <gülüyor> bir Evet, hattı kaybettik galiba tekrar. Evet, bir teyakkus halinde oldu. Kesin en azından Taksim Gezi Parkı'da kendi içinde baştan organize oluyor. Şu anda görüntüler vakıf pankın önünden polislerin AKM'ye doğru ilerlediği. Zaten AKP'ye bir daha pankartla ya da paçavra asılmasın diye sabah kadar orada olacakların bilgisi doğrudan Vali Mutlu tarafından bizlere verilmişti. Evet ama biraz önce de Ömer Madan'ın söylediği gibi bazı e, hat gidip geldi o yüzden kısaca çok tekrarlamak gerekirse aslında Gezi Parkı'nın içinde şu anda tekrar sakinliğe döndü ve daha da ince aslında insanların oradan ayrılmadan 2-3 e, dakikalık böyle bir gaz bombasının gelmesiyle birlikte bir kargaşa olsa bile sonrasında her şey normale döndü ve şu anda e, nefes alınabilecek bir alan olduğu ve sakin olduğuna. Dayış. E, evet. Buraya açık. sığınan programcılarımızı da gördük evet. bu arada. <gülüyor> Birazdan onlara da konuşuruz. ufak. Bir ara verebiliriz açık şemsenin müzikleriyle belki devam etmek de makul olabilir. Zira bu akşam özel bir programda Taksim Gezi Parkı'na özel Charlie Hayden'in Özgürlük Orkestrası'ndan parçalar vardı. Biz buradayız. Radyoda yayınımıza devam edeceğiz. Açık Radyo.